Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Söz Hakkı programımızda Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunlar Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvel alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamd olsun. Selatü selam Allah'ın Nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin, Ehli ve Eshabı'nın üzerine olsun ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim, öyle hoş Nasılsınız? Nasılsınız? efendim, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl. Efendim, İstanbul'dan Recep Donandı. Selamun aleyküm hocam. Allah sizden aleyküm razı olsun. Selam. Allah korkusunu nasıl hissetmeliyiz? Benim kalbimde Allah'a karşı sevgi ve utanma duygusu var, demiş efendim. Hauzubillahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyhi ya seyidil evlin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mursalin ve ila jami'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın sevgisi Allah'tan karşıyet. Allah'a karşı, Allah karşı edep bir bütündür. Üçü mutlaka birbirini getirir. Yani muhabbeti olan aynı şekilde, aynı ölçüde Allah'a karşı harşet sahibidir. Allah'tan harşet duyar. Aynı şekilde Allah'a karşı edeplidir. Bu bir bütün. Allah'tan harşet deyince onu korkmak olarak anlamak doğru değildir. Bu bir korku değildir. Korku İnsanın herhangi bir şeyden korkması başka bir şeydir. Allah'a karşı hâşyet duymak, huşû sahibi olmak başka bir şeydir. Hâşyet aynı zamanda muhabbetle, edeple karışıktır. Allah'ın azametine karşı, Allah'ın lütfuna, ikramına karşılık, kulun kulluğunu bilmesidir, arziyetini bilmesidir. Rabbine bütünüyle muhtaç olduğunu bilmesidir. <gülüyor> Haşyet aynı zamanda bir muhabbetin sonucudur. Rabbini kaybetmekten korkma endişesidir. Onun rızasını, dostluğunu, yakınlığını, sevgisini kaybetme endişesiyle karışıktır. Hepsi beraberdir yani. Kula düşen, imanını artırmaya çalışmaktır. Yani Allah'a karşı muhabbetini artırmaya çalışmaktır. Muhabbet artınca haşyet beraberinde gelir. Onu kaybetme endişesi, korkusu beraberinde gelir. Edep beraberinde gelir. Allah'tan hayal etmek, utanmak yani edep onunla beraber gelir. İmanı artırabilmek için de Allah'ın Ayetleri üzerinde tefekkür etmek gerekir, Allah'ı zikretmek gerekir. Marifetullah'ı kazanmaya çalışmak gerekir. Rabbimizi biraz daha tanımaya çalışmamız gerekir. Yani Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür edip anlamaya çalışırken o marifetullah olur, marifetullah muhabbetullaha dönüşür. Böyle bir durumda hem haşyetimiz olmuş olur, hem edebimiz olmuş olur. Hem muhabbetimiz olmuş olur ki, imam budur. Yoksa birinin Allah'a karşı edebi yoktur. İstediği kadar o, benim Allah'a muhabbetim vardır desin, haşetim vardır desin, evet o doğru değildir. Allah'a karşı haşeti yoksa, muhabbetinde bir sorun var. Allah'a karşı edebinde bir sorun vardır. Onun için yapmamız gereken şey, muhabbetimizi artırmaktır hakiki muhabbete sahip olmaktır. Hakiki muhabbete ancak marifetullah'ı elde etmekle mümkündür. Allah'ı bilmekle, tanımakla mümkündür. Tanıdıkça marifete sahip oldukça sever. Sevdikçe şükreder. Evet, şükredikçe aynı şekilde o muhabbet artmaya devam eder. Hem haşiyete hem edebe dönüşür zaten. Bunu böyle anlamak lazım inşallah. Evet. Efendim Gaziantep'ten bir izleyenimiz. Hocam ben namaz kılmak, Kur'an okumak, Rabbimin yolundan gitmek istiyorum ama yap yapıyorum. Fazla birkaç gün sürüyor ve ne dinlesem, ne okusam aklım almıyor, ne yapmalıyım? Evet. Aklımız almayabilir ama gönlümüz mutlaka onu alır. Gönlün fiili sevmektir. Eğer severse ibadeti de sever, ibadet yaptığı Rabbini sever, Rabbini sevince O'na ibadet etmeyi de sever, kulluk yapmayı da sever. Dolayısıyla severek yaptığı o ibadeti bırakamaz. Çünkü seviyor, neyi seviyor? Sevdiği Rabbi ile kendisini yaratan, Rahman ve Rahim olan Rabbi ile olmayı seviyor, onun emrini yerine getirmeyi seviyor. Evet, namaz kılarken O'nun huzurunda durmayı seviyor. Halini O'na arz etmeyi seviyor. O'na ruku etmeyi, O'na secde etmeyi seviyor. Başını O'nun huzurunda yere koymayı seviyor. Ben senin kulunum. Sen beni, beni yaratan Rabbimsin deyip başını secdeye koymayı seviyor. Secdede dua etmeyi seviyor. Yapılması gereken şey neymiş? Sevmek. Yani iman. Bize düşen ibadetimizi artırmaya çalışmak değil, imanımızı artırmaya çalışmaktır. Bütün ibadetler imanı artırmak içindir. Kemal'e erdirmek içindir. Onun için ibadetler araç, iman amaçtır. Allah'a abd olmak amaçtır. Ama ibadetler, bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar hepsi araçtır. imani kemal'e erdirmek içindir. Layıkıyla onu Allah'a abd yapmak içindir. Aşık etmek içindir. Onun için bize düşen Gene imanımızı artırmaya çalışmaktır. İmanın artabilmesi için de Rabbimizi tanımamız gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Marifetimizi artırmaya çalışmamız gerekir. Allah'ı isimlerinden anlamaya çalışıp o isimler üzerinde tefekkür edip Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip marifetimiz arttıkça imanımız artar, muhabbetimiz artar. Dolayısıyla ibadetimizi de kulluğumuzu ile, abdiyetimizi de aşk ile, muhabbetle yaparız ki o bize bıkkınlık vermez, usans vermez. İki gün yapıp onu bırakmak zorunda kalmayız. Aşkla yapar, muhabbetle yaparız. Evet. Efendim Mersin'den Atahan, Allah'a layık bir kul ve Efendimiz'e layık bir ümmet nasıl olunur? Allah'a layık bir kul. Önce kul kelimesini anlamak gerekir. Kulluk, abdiyet yani. Abd, seven demekti. Sevdiği için, sevdiğinin sevgisini isteyip bu sevgiyi kazanmak için çabasını, gayretini sarf eden, sahi eden, koşan demektir. Layıkıyla bir abd olabilmek için ona aşık olmak gerekir. Ondan öteye belki aşk olmak gerekir. Bunun için takip edeceği yol Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Sirat-ı müstakim yoludur. Resulullah Efendimiz'i kendisine örnek olarak kabul etmesi lazım. Önder olarak, rehber olarak kabul etmesi lazım. Her konuda ben Allah'ın Resulüne benzemeliyim. Ben peygamberime benzemeliyim. Onun aklakına bürünmeliyim. Onun yaptığı gibi yapmalıyım. Onun iman ettiği gibi Allah'a teslim olduğu gibi, Allah'a karşı edepli olduğu gibi ben de iman edip, Allah'a teslim olup, edepli olmalıyım deyip, evet Allah'ın Resulünü kendine örnek alması lazım. Resulüne bu şekilde tabi olmuş, bu şekilde ona ümmet olmuş olur. Aynı şekilde de Allah'a da kul olmuş, abd olmuş olur. En kamil manadaki kul, elbette ki Resulullah Efendimiz'dir. Biz de onu örnek alınca, ne kadar örnek arabildiysek, ne kadar onun gibi yapabildik, onun gibi olabildiysek, onun o gönül halini arabildiysek o kadar Allah'a layıkıyla kum, dolayısıyla Resulüne de ümmet olmuş oluruz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bunun için bir yolculuk gerekir. Yolculuğu yapmak gerekir yani. Çünkü Allah'a abd olmak, aşık olmak bir yolculuğu gerektirir. Bir bilgi yetmez buna. Bilmek buna yetmiyor. Hem bilmek lazım, öğrenmek lazım, anlamak lazım. O bilgimizi imana, ahlaka, amele dönüştürmemiz gerekir. Evet yolu nasıl yürümek gerekir? Önce aşkı kazanmak için yolculuk yapması lazım. Her neyi ki Allah bunu yap demişse onu seviyor. Neyi yapma dediyse onu da sevmiyor. Allah'ın sevmediği işten, halden uzak durmaya çalışmamız gerekir. Allah'ın sevdiğini de yapmaya çalışmamız gerekir. Allah'ın sevdiğini yapmaya çalıştıkça, yaptıkça Allah'ın sevgisini kazanırız. O bizi sevince biz de O'nu severiz. Bu aşka yolculuktur. Aşkı kazanma yolculuğudur. Sonra bu kazandığı aşkla yolculuğu devam eder. Aşkı kazandıkça yolculuk hızlanır. Allah'a yaklaşır. Allah'a yakınlık gönülledir dolayısıyla muhabbetle aşkladır. Ne kadar seviyorsa o kadar Allah'a yakın olur. Dolayısıyla o aşkı muhabbeti artırmak için çabasını gayretini sarf etmesi lazım. Sonra bütünüyle aşk olur. O zaman da evet aşkta yolculuğunu yapmış olur. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Kemal selamun aleyküm sayın pirim. Size de selam olsun sevgili Muhammed abi aleyküm selam bir hak yolcusu yolculuğunu kamil manada bitirdiğinde ve rabbine vasıl olduğunda böyle bir kul rabbini kaybetmekten korkar mı yoksa onun için bu mümkün olmayacak onun için bu mümkün olmayacak bir şey midir 150 bin yıllık yol insan zahiren ufacık yolları kat ettiklerinde yorulurlar uslat yolculuğunda yorgunluk olur mu? Yorulmuş olan kişi yorgunluğunu bilir mi ve yorgunluktan yoluna devam edebilmesi için nasıl kurtulur? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun. Bir kutsat yolcusu Allah'a vasıl olunca korkar mı? Rabbini kaybetmekten korkar mı? diye sormuş kardeşimiz. Korkar ama... Rabbini kaybetmekten korkar demek belki doğru değildir. Çok farklı bir korkusu vardır. Yani ona sorulsa neden böyle korkuyorsun dese buna cevap veremez. O korkunun sebebini söyleyemez. Ama çok şiddetli bir haşiyeti vardır. Diğer insanlara nazaran çok şiddetli bir haşiyeti vardır. Ama ismi olmayan bir haşiyettir bu. Allah'a vasıl olunca Allah onu eğer vuslata layık görüp, huzura alıp müjdelediyse Allah sözünden dönmez. O açıdan bir endişesi yoktur. Böyle bir şey düşünmez. Ama çok şiddetli bir haşiyeti vardır. Kardeşimizin ikinci sorusu neydi? Efendim onun... 150 bin yıllık yol, insan zahiren ufacık yolları kat ettiklerinde yorulurlar. Ustak yolculuğunda yorgunluk olur mu? Ustak yolculuğunda yorgunluk olmaz. Çünkü yolculuğu aşkla yapıyor. Her ilerledikçe o aşk, o muhabbet, o heyecan ona o yorgunluk hissettirmez. Ama geriye dönüp baktığında endişe eder yalnız eğer bir daha böyle bir imtihana tabi tutulursam geçemem endişesi vardır. Öyle yoldan geçiyor ki öyle imtihanlara tabi tutuluyor ki eğer bir daha beni böyle bir imtihana tabi tutarsa Allah geçemem diye korkar ve endişe duyar. Ama oradan geçmiştir. Daha doğrusu o bilir ki Allah onu oradan geçirmiştir. Allah'ın yardımıyla geçmiştir. Dolayısıyla yorgunluk hissetmez ama endişe duyar. Önüne nasıl bir endişe bir imtihanı geleceğini de bilemiyor, bilmiyor. Önündeki imtihandan korkmuyor ama geçtiği imtihana karşı bir endişesi vardır. Eğer bir daha böyle bir imtihan gelirse endişesi vardır. Ona dense ki geriye dön bu yolu bir daha yürü. Sana bu velayetin iki katı verilsin. Geriye dönmez. Geçtiği yolu bir daha geçmek istemez. Böylesine bir endişesi vardır. Evet. Efendim bir izleyenimiz de Allah selamı sizin ve cümlemizin üzerine olsun. Amin. Resulü Sekaleyn ne demektir? Resulü Sekaleyn İki alemin görünen ve görünmeyen alemlerin Resulü demektir. Hem görünen bu alemdeki insanlara Resul olarak gönderilmiş, hem de görünmeyen alem, dolayısıyla yani cinlerin Resulü demektir. İki alemin Resulü, insanların ve cinlerin Resulü demektir. Allah Resullerini, Nebilerini insanlardan gönderiyor. Bununla beraber Cinlerden de Allah'ın cin suresinde buyurduğu gibi evet bir kısım cinler Resulullah Efendimiz'i dinlediler. Sonra kendi kavimlerine evet, öğretmek üzere geri döndüler. Onlar Müşhid-i Kamil. Onlar Allah Resulü'nün Resulleri. Onlar dinlemeye gelenler seçilmiş cinlerdir zaten. Cinleri de böyle anlamak gerekir. Allah hem cinleri hem insanları sadece kendisine abdolsun diye yaratmış. Nasıl ki cinlerden iblise tabi olup onunla beraber olanlara şeytan deniyorsa aynı şekilde bu insanlar için de geçerlidir. İnsanlardan da eğer birileri iblise tabi olduysa Allah'tan başka tarafa davet ettiyse bu durumda iblisinin vazifesini yapıyor, şeytanın vazifesini yapıyor, iblise tabi olmuş. İblis onu kullanıyor demektir. Onun için cinleri başka bir türlü anlamak doğru değil. Onlar da kullukla sorumlu Allah'ın kullarıdır. Velileri vardır, orta yolu seçenleri vardır. Bir de böyle iblise tabi olanları vardır ki onlara şeytan denir. İnsanlar da öyledir. İnsanların da velileri vardır, orta yolu seçenleri vardır. Bir de böyle haddini aşıp iblise tabi olanlar vardır. Efendim İbrahim isimli bir izleyicimiz, Selamun Aleyküm. Bir kişi rüyasında bir esma ile hitap edilse, bu halin hikmeti nedir? Bir isme, Birine rüyada bir esma ile hitap edilse. Önce rüyayı anlamak gerekir. Rüyanın nefsani olanı vardır, şeytani olanı vardır, rahmani olanı vardır. Herkes kendini bilir. Eğer bir rüyasında bir esma ile Allah'ın bir ismiyle hitap edildiyse bu durumda o isim onun vuslat kapısıdır. O isim onun üzerinde tecelli ediyor veya tecelli edecek demektir. Bu ismi zikret. Bu isim üzerinde tecelli etsin. Bu isim üzerinde tefekkür et. Sen bu isme evet layık olan birisin, layık olacak olan birisin. Müjdeliyor o. Ve bu isim senin için uslat kapısıdır, manasına gelir, eğer rüya Rahmanı ise. Kur'un o isme bakması gerekir, bir de kendine bakması gerekir. Eğer rüya nefsani ya da şeytani ise onu hemen anlar. Bu durumda şeytana o tavizi vermez, onunla kibirlenmez, büyüklenmez. Efendim bir izleyicimiz de selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm selam. Ben Mardin'den bir hayranınızım. Sizleri çok seviyoruz, duanıza ihtiyacımız var. Kitaplarınız, kitaplarınızı da okuyoruz. Bir sorum olacaktı. Ben Allah'ı çok seviyorum, onun ismini koluma yazmak istiyorum. Yani dövme yaparak bunun günahı var mıdır hocam? Evet. Hem kardeşimize hem Mardin'deki kardeşlerimize selam olsun bu varlıktaki, bu hayattaki insan için en güzel, en değerli şey sevmektir. Bir de eğer kul Rabbini seviyorsa, o Allah'ın sevgisiyle güzelleşmiş olur. Elbette ki o sevgisini kul ifade etmek ister. Kardeşimiz de koluna dövme yaparak ifade etmek istiyor koluna yazıp dövme yaparak ifade etmek istiyor. Olması gereken şey koluna yazmak değil. Evet, Allah'ı Allah'ın ismini gönlüne yazmaktır. Gönlümüze yazmaktır. Öyle bir gönlümüze yazmamız gerekir ki bir daha silinmesin. Gönlümüze evet Rabbimizin ismini öyle bir nakşetmemiz gerekir ki o bir daha silinmesin, üstü örtülmesin. O gönlümüze yazdığımız yazı nurdan olsun, aşktan olsun, muhabbetten olsun. Böyle olunca gönlümüzden silinmez ve her an onunla beraber olmuş oluruz. Bir kul sevince, aşık olunca mahşukunu unutmaz. Dolayısıyla her anda onunla olmuş olur kolumuza dövmeyle yazmak yerine gönlümüze evet. aşktan bir yazıyla Allah diye yazmamız en doğrusu, en uygunudur. Onun için kolumuza değil kardeşimiz inşallah gönlüne yazar onu. Evet. Efendim Semanur ile Zeynep bunlar medreseden öğrencilerimizdir efendim. Evet. Can Sultanımız, Gül Sultanımız sizi tek kelimeyle çok seviyoruz. Sizin varlığınıza hamdolsun. Sizi bize gönderen Rabbimize hamdolsun. Allah bizi size layık eylesin inşallah. Sizi çok seviyoruz. İki mübarek elinizden öpüyorum. Ve Muhammed Hocamızı da çok seviyoruz. Biz desteri seviyoruz. Allah razı olsun. Bütün o medresedeki kardeşlerimize selam olsun. Allah kardeşlerimizi müttakilere imam eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimizi okutup yetiştirirken de öyle eğitip, öyle talim etmeye çalışıyoruz. İnşallah hepsi müttakilere imam olur, i̇nşallah. önder olur, rehber olur inşallah. i̇nşallah. Ümmet-i Muhammed'e şefaatçi olurlar inşallah. Efendim bir izleyicimiz, hocam sizin yolunuzdan gitmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Lütfen bana yardımcı olun. Evet. Yolumuzu geniş geniş izah etmeye çalıştık. Yol Allah Resulü'nün sahabesiyle gittiği yoldur. Sirat-i müstakimdir. Allah'ın Fatiha ile tarif ettiği yoldur. Kısaca bir daha izah edeyim. Hem kardeşimiz dinlemiş olsun. Fatiha, Kur'an'ın özü'dür, özetidir. Yolu Allah gösteriyor. Önce kulun Fatiha'yı öğrenmesi gerekir, anlaması gerekir. Fatihayla ile nasıl yolculuk yapar, onu da anlaması gerekir. Allah Fatiha'da nefsin, kalbin yedi mertebesini izah etmiştir, beyan etmiştir. Fatiha'yı yukarıdan aşağı doğru okuyoruz. Neden? Çünkü yukarıdan aşağı inmişiz de ondan. Allah, insanı en güzel surette yarattı, sonra onu en aşağı esveli safirine indirdi. Evet, yukarıdan aşağı indiğimiz için, aşağıdan yukarı doğru anlamamız gerekir. Yolu yukarı doğru çıkarken, Önce nereden indiğimizi anlıyoruz, yukarıdan aşağıya okurken, aşağıdan yukarı çıkarken bu yolu nasıl yürümemiz gerekir onu anlıyoruz. Kul başlangıç itibariyle en aşağıda olduğundan dolayı delalettedir. Bununla beraber gazaptadır. Karanlıktadır. Kendine gelir gelmez, yani buluğa erer ermez, aklı başına gelir gelmez, hemen Rabbini aramaya başlar. O dereletten kurtulmak için hemen kendine bir yol arar. Acaba hangi yol doğru? Acaba nereye gitsem? Hangi cemaate gitsem? Kime uyusam? Diye başlar. Hem Rabbini aramaya, kendini aramaya, yolu aramaya başlar. Bir adım ileri atar, Bu durumda Allah onun gönlüne vahyeder. Hiç kimseyle muhatap olmasa bile Allah onun gönlüne vahyeder. Bir şeyleri sebep eder, bir yerden bir de onu kendine davet eder. Bir takvim yaprağından davet edebilir, bir televizyonun bir kanalından davet edebilir, bir kitaptan davet edebilir, bir çocuğun dilinden davet edebilir. Bir şekilde Allah ona öğretiyor, yolu gösterir. Bu her zaman için bu böyledir. Kimi vesile ederse ise yolu gösteren Allah'tır. Sondan ikinci ayet Siratellezini <gülüyor> an amta aleyhim. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolu. Bu durumda okul hemen kendine Doğru yoldakilerini aramaya başlar. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yorunu aramaya başlar. Onları bununca onlarla beraber olur. Onlar nimeti kazanmışsa Allah, onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardır dediyse hemen onlarla beraber olur ki o nimeti kazansın. O nimet iman nimetidir. O nimet marifetullah nimetidir. Rabbini bilme, tanıma, Rabbini sevme, evet, aşık olma nimetidir. Başka nimet yok. Nimet bu nimettir. Hz. insan olma nimetidir. Allah'a, harife, ayna olma nimetidir. Onlarla beraber olunca ne olur? Bir önceki ayet, hemen onlarla beraber Sırat i müstakime girer ve yolu yürümeye başlar. Allah ait i kerimede de ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Sirat-i müstakimde Rabbine yol alır. Manevi yol. İki şeyin birbirine yolculuğu gibi değil. Bu yolculuk aşka yolculuktur. Aşkı kazanmaya yolculuktur. Sonra o aşkı ile yolculuğunu devam ettirir. Aşk oluncaya kadar. Kendisinde nefisten bir varlık kalmayana kadar. Hatta kendisinde varlık kalmayana kadar. Allah tecelli edinceye kadar. Nasıl ki, Kudsi Hadis'te öyle buyurmuştu, Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır, diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever, benimle olur. Onda varlıktan eser kalmamıştır. Allah tecelli etmiştir. Tecelli böyle. Evet. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla sırat müstakim'de yürürken bu nimeti kazanır. Ondan bir önceki ayet "Ya keneb duveyekenesteyn." Öyle miydi? Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. İşte bu yolculuğu yaparken gerçek manada imanıyla bunu söyler. Diliyle değil, gönlüyle, varlığıyla, her zerresiyle ben senin abdınım der. Ben senin abdınım, ben senin aşığınım, ben seni istiyorum der. İyakene abdu, yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Ben demiyor, biz diyor. Neden biz diyor? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraberdir ondan. Ben onlarla beraber seni seviyorum, sana avdoluyorum ve seni istiyorum. Onların istediği gibi. Onun için biz diyor. Bununla beraber bu kulluğa davet ediyor. Aynı zamanda kendini diğer insanlardan da ayrı ve farklı görmüyor. Bir kul olarak görüyor. Bu yolculuk devam ederken abd olmuştur. Kul olmuştur. İtminana ermiştir. Nefis itibariyle evet, burada itminana eriyor. Dördüncü. Nefsin dördüncü mertebesidir. Artık Allah'a aşıktır. Gönlü, kalbi, nefsi itminan vurmuştur. Dolayısıyla her şeyini Allah'a kurban edebilecek, canlı kurban edebilecek vasfi kazanmıştır. Sonra yolculuk devam eder. Malik <gülüyor> Yevmi Artık öyle bir hal alır ki kendine ait hiçbir şey göremez. Her şeyi Allah'a ait. Dininin maliki de Allah'tır. Hayatının maliki Allah'tır. Din gününün sahibi hesap soracak olan Allah'tır. Bütünüyle evet, ona teslim olmuştur. Allah ona malik olmuştur. O Allah'a mülk olmuştur. Her halükarda kendini göremez. Rabbi ile görüyor. Rabbi ile işitiyor. Evet. Bir adım daha atar. Er-Rahman-ı Rahim. Allah'ın rahmeti eğer tecelli etmezse onun için o orada duramaz. Orada durmaya o tecelliye güç getiremez. Evet. Rabbini Rahman ve Rahim olarak tanır. Rabbi kendini ona Rahman ve Rahim olarak evet, tanıtır. Bu isimleri kendini ona tanıtır. artık korku kalmamıştır. Endişe kalmamıştır. Rahman ve Rahim olan Rabbinin muamelesiyle karşı karşıya gelmiştir çünkü. Sonra bir adım daha atar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu cennetin tam ortasından söyler. Evet. Allah'ın cemari cennete müşahede eder, olur. Gönlü cennete dönmüştür. Her halükarda hamd halindedir. Alemlerin Rabbini hamd eder. Alemde en küçük günden en büyük güne kadar. İster canlı olsun, ister cansız olsun. Neye bakarsa baksın, evet, onun üzerinden Allah'a, alemlerin Rabbine hamd eder. Onu över, onu sever. Onunla beraber görür. Onun tecellisi olarak görür. Evet, yolun sonuna varmıştır. Allah ayet-i cennetlikleri anlatırken onların son sözü Elhamdülillahi rebbil Alemin'dir. Vuslat yolcusunun da son sözü Elhamdülillahi rebbil Alemin'dir. Gönül cennete dönmüş. Dolayısıyla Allah'ın cemalini de cennete dönmüş olan gönlünde müşahade eder. Yoli Allah tarif ediyormuş. Yol Allah'ın yolu, sirat ve müstakim. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber silahlı müstakimle yolculuk yaparsa, ustata erer yolda yürümüş olur. Bütün kardeşlerimiz yolu böyle anlamalıdır. İnşallah bu kadar yeter olsun. Kardeşlerimiz bizi izledikçe, dinledikçe daha geniş bir şekilde bilgiye sahip olur. Bunun için öyle fazla bir bilgiye sahip olmak da gerekmiyor. Hiç kimse benim aklım bunu almadı diyemez. Olması gereken şey, aklıyla değil gönlüyle hareket etmektir. Yani Rabbini sevmektir. Beni yaratan Rabbim deyip yola girmektir. Sonra gerisini Allah ona öğretir. Bilmediklerini Allah ona öğretir. Yeter ki bildikleriyle amel etsin, yapmaya çalışsın, bildiği kadarıyla yapmaya çalışsın. Sonra kulunu kendine çeken Allah'tır. O gerekeni yapar. Biz sadece bize düşeni bir kul olarak yapmaya çalıştığımızda Allah da yardım eder, gereken muameleyi yapar. Kodsi hadiste buyurduğu gibi kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Yürüyerek gelirse ona koşarak gelirim. Sen bir adım at diyor. At merak etme. Gerisini o gerekeni yapar. Efendim, Bingöl'den bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Öncelikle ellerinizden öper, saygılarımı arz ederim. Son günlerde diğer TV'nin TürkSat'a aylık olarak ödediği taksidi ödemede zorluklar çektiğini duyduk. TürkSat'a ödenen aylık taksitle beraber bir aylık televizyon giderinin 100 bin TL'den fazla olduğunu kardeşlerimizden duyduk. Hatta son zamanlarda bunun için arabasını satanları ve medrese'deki küçük çocukların da oyuncaklarını büyüklerine satıp bu taksidi ödemek için Hazret Ebubekir ve Hazret Ömer gibi mücadele etini de duyduk. Biz biliyoruz ki sizin amacınız diğer televizyonu ile bütün insanlığa Allah'ın ayetlerini, vahiyini ulaştırmaktır. Televizyon gelir, televizyonların gelir kaynağı da reklamlardır. Ama görüyoruz ki bunun için gelir getirici reklamlarınız bulunmamaktadır iki yılı aşkındır Diyarbakır'da bulunan kardeşlerimiz büyük bir azim ile omuzunu bu vahyin altına koyarak size yardımcı olmaktadır. Bizim gibi dışarıda olan canını verecek olan kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Malını canını verecek olan kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Bunun için biz de Allah'ın bize nefes verdiği sürece bu vahyin altına omuzumuzu katmak istiyoruz. Yani biz de aylık gelirimize göre Diğer TV'nin Türk Sada ödediği taksitlerde her ay sabit bir bir ücret ödemek istiyoruz. Bu konuda nasıl yardım edebiliriz? Bizi aydınlatırsanız seviniriz efendim. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah olsun. Yaklaşık 2 yıldan fazla oldu diğer TV yayındadır. Açarken de söyledik. Hep söylüyoruz. Hep söylemeye devam edeceğiz inşallah. Gaye Allah'ın vahyini taşımak, ulaşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini ulaştırmak, Marifetullah'ı ulaştırmak, Rabbimizi isimlerinden tanıtmak, <gülüyor> Allah'ın kullarına evet Marifetullahi taşımak, dolayısıyla o Marifetullah'ın imana dönüşüp imani tanış taşımak, aşkı muhabbeti taşımak. Vuslat yolculuğunu taşımak, nasıl vuslat yolculuğu yapılır? Allah'a hep beraber nasıl gideriz? Hep beraber Allah'ın ipine nasıl sarılırız? Derdimiz bunu taşımaktır. Eğer bunun için bir fedakarlık gerekiyorsa mutlaka o fedakarlığı da göze alıp yapmak gerekiyor. Fedakarlık olmadan hiçbir şey olmaz. Bir sıkıntıyı göze almadan, pedakarlığı göze almadan kazanmak mümkün değildir. Öyle buyuruyor Değerli de Siz biz iman ettik dedikten sonra sizi öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? Sizin imanınızı öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? andolsun olsun ki sizi imtihana tabi tutarız. Doğru söyleyenleriyle, sadık olanlarla yalancıları birbirinden ayırırız. İmtihana tabi tutunca onlar ayrılır. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Emri bil maruf nehi enil müker <gülüyor> yapmamış oluruz. Dolayısıyla aynı şekilde <gülüyor> Resulullah Efendimizin emanet olarak bize bıraktığı Allah'ın kitabını vahyi taşımamış olur. Onu muhacir bırakmış oluruz. Hem onu gönlümüze almamız gerekir. Allah'ın kitabıyla dirilmemiz gerekir. O cizenin üzerimizde görünmesi gerekir. Hem de onu Ailemize taşımamız gerekir. Sonra gücümüzün yettiği, ulaşabildiğimiz her yere onu ulaştırmamız gerekir. Allah'ın vahyettiği gibi, Resulünün o vahyi yaşayıp onun üzerinde canlandığı gibi bunu yapmamız gerekir. Şu andaki insanlığın sorunu bu aslında. İman sorunudur, ibadet sorunu değildir. Bilgi, bilmeme sorunu değildir. İman etmeme sorunumuz var. Onun için, ferasetle baktığımızda, basiretle baktığımızda görürüz ki, evet, şu anda bütün İslam coğrafyası böyle bir ateşin içindedir, zulmün altındadır, kana, evet, bulanmış durumdadır. Kim yapıyor bunu? Kim yaptırıyor? Elbette ki iblis yaptırıyor. Allah'ın vahyinden uzaklaştığımız için, Rabbimizi dinlemediğimiz için, Rabbimize iman etmediğimiz için, onun için ne buyuruyor diyar Kerime'de? Ey iman edenler, iman edin. Evet. Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiğine, diğer peygamberlere indirdiğine iman edin. Kim Allah'ı inkar ederse, Resulüne inkar ederse, kitaplarını, meleklerini, ahireti inkar ederse, evet büyük, uzak bir, derin bir delaletle deralete düşmüştür. Allah'tan uzaklaşmıştır. İnkar ederse. Yani onu yok sayarsa, anlamamazlıktan gelirse, tanımamazlıktan gelirse, onu örterse. Ama eğer biri bilmiyorsa zaten örtmüştür onu. Zaten küfre girmiştir. Eğer bilmiyorsa, bilmediği bir şeye nasıl iman edebilir? Bu mümkün değil. İman etmek için önce öğrenmek lazım. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Rabbinin ismiyle okudur. Her şeyi Rabbimizin ismiyle okumadıkça onu anlamış olmayız. Allah'a göre anlamış olmuyoruz. Kendimize göre anlamış oluyoruz ki o anlamak ilimden hiçbir şey değildir. O sadece bir zamdır. Onun için televizyonumuza, diğer TV'ye Diyar medresesi diyoruz, diğer dergahı diyoruz, diğer mescidi diyoruz. Evlerimizi kıblegah yapan, gönlümüzü Allah'a döndüren televizyon diyoruz. Derdimiz evleri kıblegah yapmaktır. evleri, Evlerimizi mescit yapmaktır. Daha doğrusu gönüllerimizi mescit yapmaktır. İnşallah diğer televizyonumuz bu işi yapıyor. Aryan kardeşlerimiz kendi üzerinden bunu biliyor. Hayatımız değişti diyor, gönül halımız değişti, hayata bakışımız değişti. Veya yeni iman ettik. Neyin sayesinde? Elbette ki Allah'ın vahyinin taşınması sayesinde. Bunun için de nasıl bir fedakarlık gerekiyorsa inşallah onu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Elbette ki işi beraber yapmak gerekir. Kardeşimizin söylediği gibi vahyi taşırken omuzumuzu o vahyin taşırmasında bizim de omuzumuzu altına koyup taşımaya çalışmamız gerekir. Aynı şekilde reklam, aslında olmadığı değildir ama her reklamı veremiyoruz eğer kararımıza uygun değilse kabul edemiyoruz. Zaten malumdur reklamların halleri veya sahte ürün satıyor, böyle bir şey de yapamıyoruz, ürüne güvenemiyoruz, dolayısıyla reklamı alamıyoruz, seçmek zorunda kalıyoruz. Allah'ın vahyini taşırken hep beraber taşımamız gerekir. İster burada olsun, ister dışarıdaki, yurt dışındaki kardeşlerimiz olsun. Allah'ın mutlaka bir muradı vardır. Bütün kulları kazansın ister. Onun muradı böyledir. Allah bir şekilde vahyini kullarına uğraştırır. Ama kullarına imkan verdiğinde bu kullarına olan rahmetidir. Kuli kazansın diyedir. Evet, kardeşlerimiz vahiy taşırken, imanı, aşkı, muhabbeti taşırken omuzlarını altına koymalıdır bu yükün. İnşallah öyle yaparlar. Her ay türk sata dolar üzerine zaten ödeme yapılıyor. 14 bin küsürdür. Yani e, geçen ay 51 milyar civarında ödeme yaptık. Kira olarak, Türk satın kirası olarak sadece. Bu her aydır, Her ayın 15 ile 20'si arasında ödeme yapılıyor. İnşallah bundan sonra kardeşlerimiz yardımcı olmaya çalışır, destek olmaya çalışır. Hep beraber bunu yapar. Dolayısıyla Allah'ın kullarına Vahyin taşınmasında, aşkın, muhabbetin, imanın, marifetullahın taşınmasında, evlerin kıbregâh olmasında, mescit olmasında böyle bir katkımız olur. Karşılığını Allah'tan ister, Allah'tan bekleriz. Evet. Efendim bu vesileyle ben de söylemek isteyin. Yardım etmek isteyen kardeşlerimiz varsa eğer ekranda görünen numaralardan ulaşabilirler, teşekkür ederiz. Efendim, bir izleyicimiz, Selamünaleyküm. Aleyküm. Sura üflemenin birinci ve ikinci Öf adı nedir? Lütfen cevaplar mısınız? Evet. Cevaplarız, ağabey. Sura üflemenin birinci ismi ile ikinci ismi nedir? Önce şöyle anlamak gerekir. Diyelim ki, bu sorunun cevabını öğrendik. Bunun bize bir faydası olur mu? Olmaz. Soru bu değildir yani. Soru öyle olmalı ki bizi meşgul etmeli. Gönlümüzü meşgul etmeli. Benim bunu öğrenmem lazım. Bu bana lazım. Bu bana gereklidir. Bunu öğrendiğinde şunu şöyle yapam lazım. Şöyle amel etmem lazım dememiz gerekir. Ya da şöyle iman etmem lazım dememiz gerekir. Soru böyledir. Onun için söylüyoruz. Sorusu cevabı olmayan soru yoktur. Cevabı olmayan sual yoktur diyoruz. Neden? Kim cevap veriyor? Allah cevap veriyor. Ama soruyu sorarken o bir işe yarasın. Yani bizde bir artı meydana getirsin, bizi büyütsün, bizi bir şey kazandırsın, bizde ya imana dönüştün ya amele dönüştün. Eğer bu böyle değilse. Yanlış ve boş şeylerle meşgul oluyoruz demektir. Zaten alimlerimiz her şeyi anlatıyor. İbadetle ilgili her şeyi anlatıyor. Muameletle ilgili her şeyi anlatıyor. Gördüğünüz gibi biz burada ibadeti anlatmıyoruz. Muameleti anlatmıyoruz. Biz burada alemlerin Rabbini anlatıyoruz. Yani kardeşlerimiz soracaksa soruyu böyle sormalıdır. Allah hakkında Allah'ın Resulü hakkında. Soru öyle olsun ki, cevabını bulamamış olsun. Bize düşen Rabbimizi anlamaya çalışmaktır. İnsan hakkında, varlık hakkında, imtihan hakkında, Allah'ın muradi, hikmet hakkında soru sorulsun. Bizim bu eksigimiz var. Bizim bunu öğrenmemiz gerekir. Onun için söylüyoruz. Sorunumuz ibadet sorunu değil, ilim bilgi sorunu değildir, iman sorunudur. İmanı anlamamışız. Dolayısıyla anlamayınca iman etmemizde de söz konusu olmamış. Sadece taklit olmuş. Evet. Ne soruydu kardeşimiz? Sur'un birinci ismiyle ikinci ismi nedir? Nedir? Allah'a göre nedir? Her şeyi Allah'a göre anlamak gerekir, öğrenmek gerekir. Yoksa böyle kitapta okudum bu böyleydi. Bu böyle olmazsa doğru değildir. Yanlış. Allah ne söylediyse o öyledir. Birinci surun ismi Birinci sur üflendiğinde Allah ona son saat diyor. Son saati üflenin sur. Son saat suru. İkinci surunun ismi kıyamet. Kıyamet, Kıyametme. etme. Yeniden diriliş anidir. İkinci sur içinde kıyamet surudur. Birine son saat suru, öteki de kıyamet suru. Evet. Kime göre? Allah'a göre. Başkalarına göre değil. Kendi kendine başkaları isim vermiş, onu kabul etmiyoruz. Sadece Allah'ın verdiği ismi kabul ediyoruz. Buyurun. Efendim, bir izleyicimiz. hocamayla akşamlar, Kur'an-ı Kerim'i okurken, <gülüyor> Kur'an'ın kıbleye doğru olması şart mı? Kesinlikle şart değildir. Ne burada ayet-i ''Ne yana dönersen dön, Allah'ın vücihi oradadır.'' Sen Allah'ın keramini okuyorsun. Elbette ki abdestli olup, diz üstü oturup, tefekül halinde böyle okumak, kıbreye dönüp okumak en güzeli. Ama her zaman böyle bir imkanımız olmaz. Çünkü onu her anda okumamız gerekir. Yürürken de okumamız gerekir. Evet, o şart değildir, o farz değildir. Her halükarda onu okuyabiliriz. Önemli olan onu gerçekten okumaktır. Okurken, okumaya başlarken taşlanmış şeytandan Allah'a sığırmaktır. Yani bunu Rabbim bana söylüyor. Oraya herhangi bir fikir, herhangi bir düşünce evet katmamaktır. Sadece anlamaya çalışmaktır. Fikir yürütmemektir. Fikir beyan etmemektir Allah'ın vahyi karşısında. Sadece Rabbim ne demek istedi? Orayı anlamaya çalışmaktır. Evet. Efendim bir izleyenimiz. Aleyküm hocam. Aleyküm Hocam. Sizin programınızı her gün izliyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Allah sizden razı olsun. Eşim şans oyunu oynuyor. Yedi yıl oldu. Bırakmayı çok istiyor ama bırakamıyor demiş efendim. Evet. Allah böyle herhangi bir yanlışta ısrar edip kurtulamayan, kendini kurtaramayan kardeşlerimize yardım etsin, yardımcı olsun inşallah. Onları da anlamak gerekir. Evet, düşüyor. Kalkmaya çalıştıkça evet doğruluyor, bir daha düşüyor. Bunun için yakınlarının mutlaka onlara destek olması gerekir. Yardımcı olması gerekir. Hem diriyle, Yardımcı olmaya çalışması gerekir. Hem gönlüyle, duasıyla yardımcı olmaya çalışması gerekir. Kardeşimiz kurtulur inşallah. Olması gereken şey, ondan daha çok sevecek bir şeyi onun gönlüne yerleştirmektir. Onun sevgisi onun gönlünde yerleşmişse, kurtulamıyorsa, ondan daha çok sevecek bir şeyi onun gönlüne yerleştirmek gerekir ki, Ondan kurtulabilsin. Gönül borçlu kabul etmiyor. Sevmiş onu. Alışmış ona. Evet, bunu bırak derken onun yerine başka bir şey vermemiz gerekir. Bu da tek bir şeydir. Allah'ı sevmek. Rabbini sevmek. Ahireti sevmek. Rabbine kul olmayı, abd olmayı sevmek. Rabbine ibadet etmeyi sevmek. Rabbini zikretmeyi sevmek. Bu durumda kardeşimize e, tavsiyemiz ne zaman hangi alışkanlık olursa olsun onu böyle bastırınca onu kendine çekince la ilahe illallah zikrini yapmalarıdır. O alışkanlığın sevgisi gönlünden tamamen silininceye kadar bunu böyle yapması gerekir. Böyle devam etmeleri lazım. Göreceğiz ki inşallah Allah'ın yardımıyla Allah'ın sevgisi o gönüle tecelli edince evet onun o sevgisini bastırır, onu yok eder. Çünkü o batıl bir şey, karanlık bir şey. Allah'ın zikrinin, tevhidin nuru tecelli edince onu evet, aydınlatır, onu yok eder. Bunun başka bir çaresi yoktur, olmaz. Yani nasihatla olmaz. O'nun bunu yapması gerekir. Kendi gönlündeki sevgiyi evet, Allah'ın zikriyle yok etmesi gerekir. Silmesi gerekir. O karanlığı Allah'ın zikriyle kelime-i tevhid nuruyla aydınlatması gerekir. Evet. Efendim izin zorsa bir mesajlar verebilir misin? Efendim ece su kaçmaz. Selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Kim bilir hangi alemlerden geldin, nereleri gezdin de geldin, kim bilir neler yaşadın, neler müşahede ettin, neler hissettin? Bu denli sessiz, bu denli sessizsin. Bir konuşsan, keşke konuşsan, anlatsan. Beni de al, ne olur götür, gel, götür. Geldiğin yerlere göster, sadece bir kez bakayım, belki mutlu olurum. Anlarım. Kim bilir yaşamasam da belki kül olurum. Kim bilir bir kez bakarım. Söz yanında yanında olsam da o da yeter. Sen bak. Ben de hiç bakmayayım. Yoksa dayanacak gibi değil. Hiçbir şey gözüm hiç hiçbir şey gözüm bir yerlere bakmak, <gülüyor> bakmak istemiyor ki. Çok mutsuz. Her şeyi baksam da anlayamıyorum. Hissedemiyorum. Al götür. bilip de yaşamamak çok acıymış insana bir konuşsa anlatsa sessiz kalma ne olur anlat anlat da kalbim dolsun kendimi bulurum anlat da belki sendeki ben olurum kendim olurum hiç olurum sen nasıl istiyorsan öyle olsun ister götür ister yak ve hocama ve kardeşlerime selam olsun demiş efendim Allah razı olsun kardeşimize selam olsun Bize kazandıran bu aşktır zaten. Eğer birinin Allah ile bir derdi varsa, onu bilmekle, onu bulmakla, onunla olmakla bir derdi varsa, o Allah'ın rahmetinin içine girmiştir zaten. Kendini ona arattıran o, davet eden o, çeken o, böyle bir aşk böyle bir muhabbet bizi Allah'a vasıl eder. Dert aynı zamanda dermanın da kendisi çünkü. Evet kardeşlerimizin yapması gereken şey sadece bizi dinlemeye çalışmalarıdır. Gerekeni yapmaya çalışmalarıdır. Onları Allah'a götürmek boynumuzun borcudur. Vasıl etmek boynumuzun borcudur. Yeter ki gerekeni yapsınlar. Sadece gönüllerini açsınlar, dinlesinler. Anlamaya çalışıp, ellerinden geldikçe yapmaya çalışsınlar. Gerisi her şey çift taraflıydır. Onların yapması gereken budur. Bizim de yapmamız gereken ne varsa biz de onu yaparız. O da bizim işimiz. İnşallah Allah'a vasıl olur, dost olur, Eşim. yakın olur. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşir. Allah'a harife olur. Hazreti insan olur. Allah'a ayna olur. Allah'ın güzelliği, zat-ı sıfatı üzerimizde tecelli eder inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.